Namazlarda elem tereketinden aşağı başlıyoruz. E bunda bir sıra e, takip etmek zorunda mıyız? Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Buyurun hocam namazda sıra mıdır kıraatta. Evet namaz kılan kardeşlerimizin elem tereden aşağısını okuyarak namaz kıldığını düşünelim. E, bu kardeşlerimizin dikkat edeceği husus nedir? Bir, yukarıdan aşağı okumak suretiyle kıraatlarını yerine getirecekler. İki, bir sure mesela elem tara ile başlamışsa ya hemen arkasındaki ila fi kurayşin ila fi himrahle sayf suresini okuyacaklar. Yahut iki sure atlamak suretiyle en yakın İnna atayna kel okuyacaklar. Demek ki elem tara'dan aşağı namaz kılan bir kardeşim elem tara ile başladığı takdirde birinci rekatta fatiha ve zammı sure olarak elem tarayı okumuş olsun, e, ikinci rekatta okuyabileceği li ilafi Quraysh'in ilafihimle başlayan e, Fil suresini yani o sureyi okumak e, suretiyle ikinci rekatta bunu okumak suretiyle namazını kılabilir. Yahut en yakın iki atlayarak inna ataina yahut daha sonraki surelerden birini okumak suretiyle namazını kılabilir.